906. Konu, Eşab'ın yumuşaklığı, Hazreti Ali, ben, eşlerim ve ev halkım, gençlerin en yumuşağı ve yaşlıların bilginleriyiz, Allah bizimle yalanı ortadan kaldırdı, köpek hastalığına tutulan kurdun dişlerini körletti, yine Allah, bizimle sizi esaretten kurtarıp boynunuzdaki esaret zincirini çıkardı ve bizimle, size ülkeler kazandırdı, demiştir.